İsim isme, cisim cisme benzer derler. Efendim üzüm üzüme bakarak kararır. O dediğin olmadı şimdi efendim. O zaman limon limona bakarak sararır. Değil. Ee, o zaman Hacıvat Karagöz'e bakarak bozulur. Değil efendim değil. Hem kafiyeyi bozdun hem de sözünün içi boş çıktı. Bu seferlik idare et de birader. Hangi birini idare edeyim efendim? Her gün ayrı bir pot kırıyorsun. Ne kırıyorum? Pot, pot. Pot? O ne ya? Yani efendim. Söylenmemesi gereken lafları ediyorsun. Yani pot kırıyorsun. Ee, sen de benim kalbimi kırıyorsun. Ben şimdi her gün söylenmemesi gereken potları mı kırıyorum? Çoğunlukla efendim. Yok Acıvat yok. Ben artık kanaat getirdim. Sen benim başarımı çekemiyorsun. Ne başarısı yahu? Söz sanatkârlığımın başarısı. Cinaslı, kafiyeli, yalıtımlı, derin donduruculu sözlerim karşısında... ...kendini yetersiz buluyorsun. <gülüyor> ben mi kendimi yetersiz buluyorum? Ben edebiyatın bütün dallarına vakıfım efendim. Vakıfmış. Maşallah enaniyetiniz de bayağı bir kabarmış. Abartma tozu mu içtin sen? Ne diyorsun birader anlamıyorum. Diyeceğim o ki madem benden iyi söz söylüyorsun... ...arabamın arkasına ne yazayım söyle. Arabanın arkasına yazı... ...ee, işte e, şey yaz. Ee, ne yazılır, ne yazılar ee... ya? <gülüyor> işte öyle kalırsın. <gülüyor> Nereden bileyim efendim şimdi? Hazırlıksız yakalandım. Ben hiç arabama yazı yazdırmadım ki. Usta sözcü dediğin, hemen sözü söyler ama. Sen söyle bakalım ne yazılır araba arkasına? Ee, şey yazılır tabii ki. <gülüyor> Nazar etme ne olur, çalış senin de olur. Ya da miras değil alın teri. Sonracıma sollama beni, sollarım seni. Hay bunlar mı? Ben de bir şey sandım. Araba yazısı değil bunlar. Kamyon yazısı efendim, kamyon yazısı. Beğenemedin galiba. Başkası da var. Kuzu kurdun, yol Ford'dun. Yok neydi ya? Kuzu kurdun, Tardo yok o artisti. Ha, kuzu kurdun, yol Ford'dun. <gülüyor> efendim, bunları çocuk bile biliyor. Yazacaksan yeni şeyler bulup yaz bari. O zaman okuduğum kitap Das Kapital, seni gördüm oldum iptal. Ya da tek rakibim, Staffan Hawking. Komik efendim komik. Ee, beğenmedin o zaman şey yazarım ha, hatalıysan beni ara. Seni niye arasınlar ya? Hata anlamak için ona Orhan Gencebay abimizin Hatasız Kul Olmaz şarkısı dinletirim. Ya da direkt ben arabamın arkasına Hatasız Kul Olmaz yazayım en iyisi. Karagözüm, işin gücün yok mu senin? Aa dur dur şey yazayım hacı Hatalıysam hatalı yaz boşluk bırak 88 30'a gönder yazayım. İyice saçmaladın sen efendim. Yani arabanın arkasına illa bir şey mi yazman lazım? Artık biraz o tür şeyler eskide kaldı. Ben geleneklerine bağlı bir insanım efendim. Zaten kimilerinde gelenek giyip şekilcilik kalmış, ruh gitmiş ya şimdi? Yani efendim, bizim geleneğimizde, adetlerimizde yolda kalmışa yardım edilir. Trafikte onca araba görüyorsun. Sadece şoförü var. Arabada başka kimse yok. Yani en azından otobüs dolmuş duraklarından geçerken birer ikişer kişi alsalar fena mı olur? Doğru diyorsun birader, doğru diyorsun. Almak icap eder. Yani dolmuşa otobüse vereceği parayı sana versin ne olur. Senin sinekten yağ çıkarma huyundan nefret ediyorum Karagöz. ...parayla olmaz efendim. İnsanların doğasını almaktan güzel ücret mi olur? Ha, o tür diyorsun. Beleş yani. <gülüyor> Bakarız, neden olmasın? Evet sevgili dinleyicilerimiz. Bir hak dostum burada son buldum. Her ne kadar sürçül isan ettikse... Affalar.